Euzu billahi minish şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. <gülüyor> Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresinin 3. ayetinden itibaren e, bugünkü tefsirimize başlayacağız. Eee Elhamdülillahi rabbil alamin. Ki bu ikinci ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede e, hamd bahsinde baya bir durduk geçen hafta. Hamd mana itibariyle nedir? Eda itibariyle hamdı nasıl yaparız? E, hamdın kapsamı e, hamd yaptığımız zaman ee, insanın içerisinde oluşan e, duygular, yönelişler, düşünceler, e, derinlik e, nasıl olmalıdır? Bu konularla ilgili bir açılımlarda bulunduk. Ee, aleyküm selam. Bugün de Errahmanirrahim rahmanirrahim ayet kelimesiyle devam edeceğiz ve vakit oldukça e, vakit yeterse daha hızlı, geçersek, daha hızlı geçersek belki de Fatiha suresini bir biliriz inşallah. Ee, Rabbül alemin Rabb e, ne demek? Yaratan ve terbiye eden demek. Gözeten demek. Rabb. Alemin ise görmüş olduğumuz, görmemiş olduğumuz bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlık alemi ki Allah bunu biliyor. Biz sadece bize bildirilen kadar biliyoruz. Gözümüzün görebildiğini veya teknolojik imkanlarla görebildiğimiz mesafelerde neler var? Yani gezegenler, yıldızlar, işte galaksiler, şunlar, bunlar vesaire. Bunları görebiliyoruz. Göremediğimiz daha nice alemler var onları bilmiyoruz. İşte alemler dediğimiz zaman bildiğimiz, bilmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız ama gerçekte Allah'ın bildiği, var ettiği artık binlerce alemin milyonlarca alemin Rabbi, yaratanı, rızıklandırıcısı yöneteni ve onu sisteme oturup, oturtup o sistemde en güzel şekilde faydalı bir şekilde e, istikrarlı bir şekilde ve bir amaca yönelik, faydalı bir amaca yönelik bir şekilde e, yöneten e, bir e, Rab var ve bu Rabbimiz e, aynı zamanda eşefi mahlukat olan insan dediğimiz bu varlığın da yaratanı, rızıklandırıcısı, terbiye edicisi ve onun düşünce aleminde, Hareket aleminde, aksiyon aleminde, ibadet aleminde ona doğruları dikte eden, doğruları öğreten, doğruları tavsiye eden, emir buyuran, yanlışlardan da nehyeden bir e, Rab. Bu Rab öyle bir Rab ki 3. ayet-i kerimede bu Rab'ın diğer önemli vasıfları, sıfatları, isimleri geliyor. Bu Rab, öyle bir Rab ki, hem bütün varlık aleminin yaratıcısı, var edicisi, aynı zamanda da Rahman ve Rahim. Er-Rahmanir-Rahim. O Rab, o alemin Rabbi Rahmandır, Rahimdir. Rahman ve Rahim kelimeleri, her ikisi de köken olarak Rahime kelimesinden türüyor. Rahime ise daha çok korumak manası ihtiva ediyor. Korumak, yaşatmak, e, sevgide ve işte bulunmak, e, gözetmek e, ve merhametli olmak manalarını ihtiva eden iki önemli isim Allah'ın isimlerinden. Birbirlerinden farkları da var. Er rahim fa'il vezninden olduğundan, Rahman'a göre biraz daha özel bir rahmeti, özel bir merhameti, özel bir e, sevgiyi temsil ediyor, onu andırıyor. Rahman ise ondan biraz daha e, aşağıda bir sevgiyi, bir e, rahmeti, bir merhameti bize anlatıyor. O yüzden neden Rahman ve Rahim aynı iki, e, ayette gelmiş diye sorulduğunda bunun sırrı, hikmeti ne olabilir diye sorulduğunda cevaben müfessirlerimizden bazıları şunları söylemiş. Rahman demişler. Evet rahmeti içeriyor, merhameti içeriyor, sevgiyi içeriyor, korumayı içeriyor, rızıklandırmayı içeriyor, var etmeyi, acımayı içeriyor, aşkı içeriyor. He. Ama bu öyle bir e, rahmet ki bu rahmet Yüce Rabbimiz'in Dünyada mümin, münafık, kafir, isyankar ee, ayırımı yapmadan herkesin imtihan süresi içerisinde rızkını vermesi, herkese havasını, oksijenini vermesi, ee, zürriyetini vermesi, sağlığını, afiyetini vermesi, ee, işte yaşamını sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa onları ona vermesi Allah'ın Rahman sıfatının bir görüntüsüdür, tecellisidir. Diyorlar. Rahim ise diyorlar, ahirette daha çok gündeme gelecek olan bir sıfat, bir isim. O da Yüce Rabbimizin kendine itaat eden sevdiği kullar zümresine almış olduğu iyi kullar için cenneti bahşetmesi, onları o büyük, o engin merhametiyle onlara muamelede bulunması ve engin bağışlamasıyla onları bağışlaması ve onlara diyarların en güzel en güzeli olan ve içinde ebediyete dek sonsuza dek insanların müminlerin mutlu huzurlu, hoşnut razı olmuş bir şekilde yaşayacakları cennete onları sokması, cenneti onlara, onlara e, hediye etmesi, cenneti onlara müjdelemesi, cennetle onlara e, bir karşılık vermesi, Allah'ın daha özel merhamet, rahmet manasına gelen rahim sıfatının tecellisidir diyorlar. O zaman böyle bir fark var. Bu da aklımızda inşallah kalsın. Evet, o alemlerin Rabbi Hamd sadece ona ait, insanlar ona teşekkür etmeli, insanlar iyiliğin ondan geldiğinin farkına varmalı ve ne zaman şükraniyet duygularıyla yönelmiş olsalar, bu yönelişleri sadece ve sadece Allah'a olmalı, başkasına olmamalı demiştik. E, o çünkü bütün alemleri yaratan, rızıklandıran, e, koruyan, bir Rab'dır, yine o Rahman'dır ve yine o Rahim'dir. Daha özel bir mer merhametle insanlara yönelir, müminlere yönelir, müminlere çok özel bir e, merhameti bağışlaması, muamelesi vardır. Özellikle insanların Rahim e, sıfatının, Allah'ın Rahim sıfatının, Rahim isminin Kendileri üzerinde gerçekleşebilmesi için Allah'ın kendilerine bu ismiyle beraber, bu ismin ihtiva etmiş olduğu o engin merhamet ve engin bağışlama sıfatıyla kendilerine muamele edilmesini isteyecek olan, isteyen her insanın muhakkak surette hayatta artılarını çoğaltması lazım. Eksilerini azaltması lazım. Mümkün mertebe, hayatının her anında e, artı aldığı durumlar, artı aldığı, başarılı görüldüğü, e, başarılı olarak işaretlendiği durumlar, konumlar, anlar fazla olması lazım ki Allah kulunun kulu için nihai bir karar verdiğinde yani insan dünyadaki imtihanı bittikten sonra ahirette kendisine amel defteri gösterildikten sonra artılarının ve eksikli, eksilerinin e, hesaplanması esnasında artıları fazla çıkan insanları Allah'ın seveceğini düşünürsek ki bütün ayetler, bütün hadisler bize bunu gösteriyor. Artıları fazla çıkan insanlara Allah afiyetiyle, merhametiyle, bağışlamasıyla muamelede bulunacak ve onları cennete sokacak. Allah'ın yaratmasına rağmen, rızıklandırmasına rağmen, binlerce eksi alan, milyonlarca eksi alan ama bunun yanında milyonlar bu eksilerinden daha fazla, belki bir fazla artı alan bir insanı bağışlamak istemesi, onu iyilerden kabul etmesi, ona, ondan razı olması, sen iyilerdensin, senden ben razıyım ey kulum demesi, hatta ona kulum demesi, onu kulluğa kabul etmesi ve onun dünyadaki yapmış olduğu kulluk göstergesinin makbul bir gösterge olduğunu kabul etmesi yine Allah'ın rahmet sıfatının tecellisiyle olmaktadır yani yani Allahu Teala şöyle diyebilir kulum ben seni yarattım rızıklandırdım seni e, sana peygamberler kitaplar gönderdim seni imtihan ettiğimi bizzat sana duyurdum buna rağmen milyonlarca eksil aldın milyon, milyonlarca kez bana isyan ettin artıların çok fazla ama bu kadar da eksilerim var ben senin bu eksilerini e, sana yakıştıramıyorum Bunlar yaptığından dolayı artılarını da kabul etmiyorum. Bu kadar eksim var, bu kadar eksim var, bu kadar yanlışım var. Dolayısıyla seni affetmiyorum diyebilirdi. Çünkü insandan beklenen hiçbir zaman eksi almamasıdır. İnsandan beklenen hiçbir zaman hata yapmamasıdır. Beklenen bu. Ama Allah'u Teala şunu da biliyor. Kendisine cüz'i irade verilen bu insan... Muhakkak surette bir yerlerde eksi alacak, bir yerlerde hata edecek ama bu hatası fazla olmamalı, eksisi fazla olmamalı, dikkat etmeli. Yani dediğim o eksilere bakarak Allahu Teala o kulunun bütün artılarını bir çırpıda bir kalemde yok sayabilir ama rahmeti gereği, merhameti gereği. Rahman ve rahim sıfatlarının tecellisi gereği onu affediyor. Eksilerine bakmıyor çünkü artıları fazla olduğu için onu affetme cihetine gidiyor. Böyle ehli sünnet böyle inanıyor yani artılar fazla olduğunda salih ameller fazla olduğunda o insan için artık Allah'ın rahmeti yakındır bağışlaması yakındır o insan Allah için Mahbul bir insandır. Ee, i̇mtihanlardan, yüzlerinden yapılan imtihanlarda 50 puan alıp sınıfı geçmeye benziyor bu. 50 puan alıp sınıfı geçmeye benziyor. En azından 50 puan almak lazım. Yani 50 puan alırsak Arasat'ta oluruz. Yani Arasat'ta işte amelde, amelleri denk olan insanlar var. Onlar cenneti umuyorlar ama cehenneme giriyor durumları da onları korkutuyor. Denk gelmiş amelleri. Yani salih ameller biraz geçmedi. Denk geldi. Bu denk gelenler Arasat bir yer var. Orada kalıyorlar. Ve orada Allah'ın rahmetini umuyorlar, bekliyorlar. Yalvarıyorlar, yaka yakarıyorlar. Çünkü bir tarafta cehennem var, bir tarafta cennet var. Allah'ın bizi cehennemden azaltıp edip cennetine yönelt, bizi bağışla diye Rablerine yalvarıyorlar. Hocam şöyle bir şey diyordu. Kesin ben ne kadar doğru bilmiyoruz. İnsan ne kadar eksisi varsa o eksileri cennemde yandıktan sonra cennete gidecekti. Bilgi Biz ne kadar Evet. Selamünaleyküm. Tevhid ehli ise şirk koşmadıysa değerli kardeşim, Allah'a ortak koşmadıysa günahları ne kadar olursa olsun bak şirk yokacak, Yok yok olacak. Şirk olmayacak. Günahları ne kadar olursa olsun eğer tevhid ehli ise, eğer Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, Allah'ın indirdiği kitaba inanıyor kaza ve kadere inanıyor, ahiret gününe inanıyor, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanıyor, bütün kainatın Allah tarafından var edildi edildiğine ve kendisinin Allah'ın aciz bir kulu olduğunun bilincinde bilincine varıyor ise ve bu bilinç üzerine şirk koşmadan işlemiş olduğu belki çok büyük işte günahlarla ahirete gittiyse o insan Cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecek. Evet. Hıyal Ancak. Böyür. Şey e cennette ebedi var, ebedi cennet. Evet. Orada ebedi cehennem var mı? Evet evet, ebedi var. Halidine fiha, <fîhâ> halidine fiha. <fîhâ> yani onlar orada ebediyen kalacaklardır, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Hem cennet için, hem cehennem için bu geçerlidir. Ama şu var cehenneme girenler biraz önce söylemiş olduğum gibi Müslümansa, tevhid ehli ise sadece günahları fazla olduğundan dolayı oraya girdiyse o muhakkak çıkacak. Onlar çıkacaklar. Cehennemde halit olarak, ebedi olarak kalacaklar kimler? Şirk, Müslüman olduğu halde şirk koşanlar. Yani en son ihtimalden başlayalım. Ondan sonra tabii kafirler, müşrikler e, yine aynı zamanda hani bugün ehli kitap, ehli kitap müşriktir yani bugün neden? Ehli kitap bizim kitabımıza iman etmiyor, Kur'an'a iman etmiyor, bizim peygamberimize inanmıyorlar. İnanmak zorundalar mı? Evet, inanmak zorundalar. Sen nasıl ki İsa Aleyhisselam'a inanmak zorundaysan o da Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorunda. Ehli kitabı bizim müşrik mi diyoruz, kafir mi diyoruz. Bugünün ehli kitabının, bakınız bugünün ehli kitabı hem müşriktir hem de bazıları küfe girmiştir. Yani bazı kavimleri, bazı yöreler, Yani tamamen ateist olmuşlardır mesela. Kiliseye falan gitmezler mesela. Yüzde halkın yüzde iki yüzde, yüzde üçü falan kiliseye gider, gerisi gitmez. Artık hani sorsan, der ki mesela hani Rabbin kim diye sorsan Hemen Yesus e, der sana, e, İsa der. E, bu, bu nedir? Bu tamamen bir putçuluktur. Yani Allah'a bırakmış da bir insana kulluk etmeyi düşünüyor. Ona da kulluk, kulluk etmiyor aslında. İsa'ya da kulluk etmiyor aslında. Onun kim olduğunu da araştırmıyor. Ama <gülüyor> sorduğun zaman ben geçenlerde mesela Peru'dan bir insanla yazıştım. İslam'a davet edeyim dedim. Rabbim kim diye sordum İngilizce. Ee, dedi ki, e, Jesus diye yazdı. İsa. İsa'dır dedi. O nasıl İsa dersin, o bir beşerdir, o bir insandır, o bir peygamberdir mi? Biz böyle inanıyoruz dedi. Niye bu kadar kızıyorsun? Anlattım, e, medeni bir insan dinliyor, şu bu. E, peki diyor, Allah'ınız kim? İlahınız kim? Allah diyorum, Allah. Allah diyor, ilk defa duymuş. Allah ilk defa. Eee. İlk defa. Allah izmaygat. E o işte o benim a, kutsalım kutsal ilahım diye söylüyorum. Ha diyor tamam. İyiymiş diyor Allah. Iyi. Hemen yazmıyor yazıyor tabii Allah. E, ondan sonra bir empati şey de var böyle, sempati de var şey İslam'a karşı. İnşallah hidayet eder. Anlatmaya çalışıyoruz. İngilizcemiz zayıf olduğundan pek anlatamıyoruz. Yani böyle işte abamca bir kaç kelimeyle yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra. Allah hidayet etsin. İşte dosyalar gönderiyorum kendisine. Yani işte bazı dostlar Vatiz İslam, işte İslam nedir efendim işte şu bu. Oku diyorum bunları. İnşallah hidayet edersin. Okuyor falan. Mantıklı bulduğunu söylüyor ama inşallah nasip olursa kendisi hidayete erer. şunu da bunun için şunun için örnek verdim. Yani batıllar ehli kitap dediğimiz batıllar yani bir tarafı Yahudi bir kısmı, çok azınlığı Yahudi ço çoğunluğu Hristiyan olarak bildiğimiz batıllar maalesef e, yani yüzde 90 oranında ki bir bölümü İsa'nın ilah olduğuna inanıyor. Yani yüzde onluk bir bölüm İsa peygamberdir diyor. Ama çok az yani. E, çok az bölüm peygamber olduğuna inanıyor ama e, bütün ekseriyet yani genel ekseriyetinde Rab anlayışları Baba, Oğul, Ruhul Kudüs üçlemesinden oluşuyor. Baba, Oğul, Ruhul Kudüs. Baba, Allah, Oğul, İsa, Ruhul Kudüs ve Meryem, ana. diye e, düştürüyorlar. Bu üçlü test inancı var. Bu inancı taşıyan her ehli kitap adı ne olursa olsun kafir olur. Çünkü bunda ne var? Putsuk var. İsa'ya Allah diyor. Ha, Allah diyor İsa'ya. Meryem ana da işte haşa e, Allah, babanın karısı yani yani öyle düşünüyor işte e, böyle bir işte Allah'a oğul e, intisab ettiriyorlar. bu çok tehlikeli e, sadece bu değil yani bu insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim adımı duyup da benim getirdiğim dini duyup da bana inanmayan, benim getirdiğim kitaba inanmayanlar ateştedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne yapmış oluyor? Onları ateşe, e, yani ebedi olarak e, ateşte kalacaklarını, kalacakları tehdidini e, yapıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün özellikle, değerli kardeşler, eee bazı insanların şirin görünme veya artık hangi maksatta olursa olsun kabul görme, diyalog şu bu vesaire sebeplerle bizim Kur'an'ımızın anlatmış olduğu yani Kur'an'ımızın şu şu ilkelere inanmadıkları takdirde onlar iman etmiş olmazlar, iman etmezlerse Allah onlardan razı olmaz iman etmeyenleri Allah cehennemde cezalandırılacaktır ilkelerini bir tarafa bırakıp da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşan onlarca hadisi var. Onları bir tarafa bırakıp da e, müşriklerin, ehli kitabın Hristiyanların, Yahudilerin İslam'a girmedikçe asla ve asla cennete giremeyecekleri asla ve asla Allah'ın hakiki kulları olamayacakları ile ilgili onlarca sahih rivayet